1305 numaralı konu, i̇bn Mesud'un halka Kur'an öğretmesi ve buna teşviki, i̇bn Mesud Kur'an öğretirken, her ayetin sonunda, işte bu, güneşin üzerine doğduğu şeylerin en hayırlısıdır, veya, yeryüzünde bundan daha hayırlı bir şey yoktur, diyordu, bunu bütün Kur'an bitinceye kadar söylüyordu.